Kırık Hayatlar, Bölüm 2. Çok uzun olmayacak belki loşkanım. Ama bugün de biraz birkaç sayfa okumam gerekiyor. Söz edilmayası derin bir feragat hissiyle yorulmuş bir insandı. Hizmetçilik hayatında başkalarının emelleriyle hareket etmekten ibaret öyle uzun bir devre geçirmişti ki ona feragati başka türlü bir hayatın varlığını oturacak kadar öğrenmişti. Bu Onda öyle hastalıklı bir tabiat olmuştu ki kendisinden çok başkalarının hesabına yaşıyor zannolurdu. Ayaklarının altına bir fırça, fırça verirler, tahtalar silinecek derlerdi. O cılız bacaklarının üstünde, kirli sular içinde meydan süpürgesinin çıkarılmış sapına tutuna tutuna fırça gürültüsünden fırsat bularak çıkabilen sesinin mırıltılarıyla yorgunluklarını uyuşturarak tahta silerdi. Önüne bir küçük ''Daha kadar çamaşır yıkarlar, yıkanacak.'' derlerdi. O hep bitmez tükenmez sabrının kuvvetiyle teknenin önüne çömelir, ellerinin derileri yüzülerek, parmaklarının kemikleri kırılarak kim bilir ne kadar uzak bir meçhul geleceğin gizli emellerini kaynar suların bulutlarında sezmeye çalışan hayaliyle çamaşır yıkardı. Ve bu her gün, her saat böyleydi. Çocuğu eğlendirir, evin bütün hastalarına bakar, Gezmeye gidilirken eğer taşınılacak bohça yoksa ev beklettirilir. Nihayet nadir bir tesadüfün lütfuyla artık emredilecek bir iş bulunamayıp da ona nihayet yorgun bacaklarını uzatarak dinlendirmeye müsaade verecek iki boş saat kalırsa eline bir dikiş tutturur, tutuşturularak al kız şunu dikiver denilirdi. O sessiz, şikayetsiz, asla memnun olmayan, azarlayan gözlerin kahra altında ezilerek, silinerek, koruyup o falan vücudunu bir kabahat saklarcasını daha az yer işgal etmek, daha az dikkate hedef olmak için daha küçük yaparak, mahkumiyetinin altında tevekkülle eğilerek, gözleri yerlerde sürünerek, zavallı nasipsiz hayatının öksüzlüğüyle evin içinde köşeden köşeye, aşağıdan yukarıya dolaşır, nihayet nefes alacak bir sığına kararda. Hayatının en büyük saadetleri bayramdan bayrama yapılan basma entarilerle senede bir kere yenilenen Mercan terlikleriydi. Musahibzade Celal'in eski İstanbul yaşayışında anlattığına göre bugün de Mercan Yokuşa adıyla bilin, anılan yer vaktiyle baştan sona Terlikçiler Çarşısıymış. İlk defa Mercan bölgesinde üretildiği için arkası ve yanları açık, topuksuz terliğe bu verilmiştir. Sonraları kapalı çarşıdaki ustaların yaptıkları terliklerle Mercan Terliği denilmiştir. Fakat bütün bu geçen yorgunluk ve sıkıntı yıllarına rağmen onun ruhuna taze, ruhunu taze tutan bir ümit, o meçhul yarının ümit veren hülyası vardı ki onunla yetinirdi. Nihayet o kadar beklenilen ümidin gerçekleşme zamanı gelince şaştı. Bu kadar çabuk geleceğini hiç düşünmemişti. Unutmuştu ki hayat ve faaliyetinin en işe yarayan kısmı artık dönmemek üzere gitmiştir. Düşünmek istemedi ki hayatının bu saati ömrü pahasına kazanılmış bir perişanlık delilidir. Didi'nin dul teyzesinin vefatından sonra hanımın vasiyetiyle tavan çivisi iğnesinin parmağın üzerine kaplayacak büyüklükte ortasında büyük, çevresinde daha küçük 25-30 parça elmas bulunan yuvarlak yüzük. Tavan çivisi iğnesinin satılarak kendisinin gelin edileceği söylenince çocukça sevindi. Bu öyle beklenmemiş bir mükafattı ki onun gözünde hayatını bütün işkenceleri işkencelerine birden silmiş oldu. Uzun bir kısmet bekleyişinden sonra nihayet Süzid ile bir talip çıktı. Buna elinden buna elinden her iş gelir, ekmeğini taştan çıkarır bir adam deniyordu. Yalnız bir anası vardı. Muhacir mahallesinde bir evleri vardı ki o kadar fena değildi. Babası vaktiyle Rus çıktı, hatırı sayıdır bir adammış. Kendisi de Süzid ile gülümsevme ile bakılarak ilave ediliyordu. Güzel bir adamdı. İlk akşamı kocası Süzid ile haber verdi. haber <gülüyor> verdi. Bak ben sana söyleyeyim dede. Anamın sözünden çıkmayacaksın. O ne derse o olacak. Ve ömrümde ilk defa ve ömründe ilk defa emreden bir adamın gururuyla tutan tütün kesesini suzidilin önüne fırlatarak bana sigara yap bakalım demişti. Suzidil için o kadar sene beslenen saadet rüyasından hakikatin bu sert darbesiyle uyanış pek acı olmuştu. Bu kaynana Suzidil için... Bütün hayatı itibar ve servet içinde geçmiş bir hanımefendi oluyordu ki memleketinin hayal ürünü bir köşesinde bırakılan çiftliğinin konağının tantanasına hatırasıyla gelinine hükmetmek istiyor. Olanca amirlik arzularını onun kavrulmuş vücudunda deniyordu. Daha ilk günlerde haber vermişti. ''Ben mahsus kul cinsinden gelin aradım.'' demişti. ''Yoksa oğluma karı mı yok? Elimi sallasam ellisi, başımı sallasam başı tellisi.'' Osmanlı döneminde cariyelikten yetişen kadın. Hmm. <gülüyor> o zaman söz edil için bir başka ıstırap devresi başladı ve bu defa hükmedenler öyle tatmin edilemeyecek, ne kadar fedakarlık gösterirse asla memnun kalmayacak amirlerdi. Ki yavaş yavaş halay, halayıklık hayatında bir itiraz kelimesine hakkı olmayarak itaat etmek şeklinde kabul olunan terbiye sarsılmış, nihayet onun da sesi yükselmeye, kat kat artmaya başlayarak o da bu kaynananın gelin olmuştu. İkisinin arasında hayat bir mücadeleydi. Sabahniy'in kaynana gelinin etrafında dolaşmakla bütün o, bütün ondan evvelki günlerin kendinin çıkaracak bir hücum vesilesi aramakla başlardı. Gelin fark etmiyormuşçasında küçük bir tırnak ucu görse pençesini saldırmaya hazır. Görse pençesini saldırmaya hazır. Sefil hayatının birikmiş acılarıyla hırçın, yaklaşan kavganın hırsıyla titreyerek vaktinden evvel başlamamak için dudakları kısılmış. Etrafında dolaşan düşmanı görmüyormuşçasına bakmayarak ya Ferit'e lapasını yedilir ya kocasının bir söküğünü dikerdi. Sonra birden kimin tarafından sebebiyet verildiği anlaşılmaksızın kavga başlardı. Bu saatlerce toplanmış bulutların birden patlayan gümürtüsüyle müthiş bir sağanak şeklinde taşardı. Sonra ikisi de yorganın yıpranmış sinirlerinin kırılmış haliyle susarlar, kavga uzun fas fasalalara uğrardı. İkisi de ayrı ayrı köşelerde uzaktan uzağa ufukları dolaşan gök gürültüleri gibi tek başına homurtularla düşmanlıklarının kavga esnasında söylenememiş zehirlerini boşaltırlardı. Ara sıra bir kıvılcım sebep olur, tekrar şimşekler tutuşurdu. Tekrar bu iki düşman aralarında korkusundan bağıran Ferit'le birbirlerine sokulurlardı. Gözleri gözlerinde yumrukları sıkılmış, dişleri kilitlenmiş, birbirini parçalamaya hazır iki canavar vahşetiyle şimdi boğuşacaklar zannedil olurdu. Bir müddet, bir müddetten... Suzy Dil bu kavgalardan mağlup çıkıyordu. O yüzüne aykırırken artık fırlatılacak bir kelime bulamayarak birden boğazında bir şey tıkanıyor, sinirleri boşanıyor, sonra elleriyle çenelerini kilitleyerek kolları uzanarak kaskatı düşüp seriliyordu. Bu kadın kocasından nihayet mağlup olan direncine biraz teselli verecek bir kelime, bir mer merhamet ve şefkat kelimesi bile işitmiyordu. Mehmet Ali Hırçın, boruttan yaratılmış kadar parlamaya meyilli, toplumda payına düşen aşağı, toplumda payına düşen aşağı sınıfıncını evde emredilecek zayıf mahluklardan çıkarmak isteyen canavarca, haşin çarpar, sokar bir zalimdi. Kendi küçüklüğünü başkalarını daha küçü küçükleştirmek, daha çok aşağılamakla unutmak isterdi. Evleninceye kadar anasını bir dakika rahat bırakmaksızın ezan biriyken nihayet kabalığı hep aynı tecrübe zemininde dolaşmaktan, tahakküm ihtiyacı hep aynı yerde harcanmaktan yorularak baş edirecek bir başka vücut aramıştı. <gülüyor> Onu evliliği sevk eden hayvanlığının derinliğinde gömülü bir sevgi ihtiyacının ortaya çıkmasından ziyade bütün tahakküm emellerine daha çok boyun eğecek bir insana sahip olmak ihtiyacıydı kırmızı kuşanın arasından hiçbir zaman eksik olmayan küçük bir bıçağı çekecek kadar bir gün arkadaşlarıyla bir ağız dalışında öfkesine mağlup olduktan sonra Feriköy bir hanesinden kovalarak Ötekin'in Berik'in arabalarında gündelikle çalışıyordu. Akşam 11'den başlayarak arabayı ağara çekinceye kadar 2-3 saat içinde yoluna çıkan meyhaneler, yoluna çıkan meyhanelerden hemen peyke başında alınmış kadehlerle tütsülendikten sonra her o gece kendisiyle beraber meyhanede ge gecikecek bir iki dosta tesadüf edememiş. Edememişse eve gelerek eksik kalan eğlencesini söz dilî kahretmekle tamamlar <gülüyor> da. onun elinde, zalim bir çocuk elinde, zalim bir çocuk eline düşmüş zavallı bir böcekti. Yavaş yavaş bir bacağı, sonra bir kanadı kopararak öldürme anı olabileceğine olabildiğince ertelenerek On, ancak hazanılacak bir işkence ediliyordu. O bütün gün Ferit'in hastalıklarıyla, huysuzluklarıyla uğraştıktan, vaktiyle kocasından son zamanlarında oğlundan çektiklerinin şimdi de gelininden intikamını alan kaynanasıyla atıştıktan bir küçük memnuniyet kelimesi bile beklemeksizin bu müthiş çekişmenin ar arasında bulunabilen zamanlarını çamaşıcı kayarak, tahta silerek ortalık Süpürerek, dikiş dikerek geçirdikten sonra nihayet oturmaya vakit bulur. Yorgun, donuk bir beyinle düşünmek sizin onu beklerdi. Onu sevip sevmediğini kendine hiç sormamıştı. Bunu bilmiyordu. Onda yalnız dişileri erkeklerine boyun eğdiren hayvanı bir bağlılık vardı ki kocasının bütün haksızlıklarına, zalimliklerine bir şikayet kelimesi bile yükseltmeyerek hep aşağılanan, hep merhamet dilenen bir ezilmişlikle, <gülüyor> varlığını dişleriyle Erkeğin yelesini kaşıyan dişi it ita varlığına dişleriyle erkeğinin yelesini kaşıyan dişi itaatı ile ona sevk ederdi. Kalbinde böyle işkenceler içinde yaşamaktan tatlı bir zehrin vahşi lezzetini duyarak gözlerinden yaşlar akarken bir kenara büzülür. "Haydi bakalım. Çok naz lazım değil." cümlesiyle önüne atılan tütün kesesini çekerek kocasına sigara yapardı. Yalnız bir noktada onun kocasına isyan edeceğini öğrenmişlerdi. Ferit Ana oğul onu isyan ettirerek daha çok işkencesine vesile bulmak için şimdi Ferit'le uğraşıyorlardı. İlk önce bu. Ferit bahanesiyle söz edili hücum suretinde başlamıştı. <gülüyor> Sonra yavaş yavaş kaynananın geline düşmanlığı, kör bir sapma hareketiyle daha ziyade Ferit'e yönelir olmuştu. Bir gün saçlarını boyadı, kına, kağıdı, kına kağıdını hücreden... Eski yapılarda el altında bulunması gereken öteberiyi koymak için duvar içinde bırakılan çoğunlukla raflı oyuk kısım. Bir gün saçlarını boyadıkını kağıdına, hücreden çekerek döken Ferit'i, Söz orada bulunmayışından istifade ederek, istifa ederek iki bacanın arasında kıstırmış ve o zavallı kavrulmuşca diz ellerine iğne batırmıştı. Çocuğun feryadına koşan Söz Edil, o zaman çılgın bir ana öfkesiyle koca karının saçlarını yakalamıştı. <gülüyor> Cadı diyordu. Ben senin saçını demet demet koparayım, koparayım da sonra sen kına yakacak şey ara. Bugün ilk defa komşular müdahale etmişlerdi. Herkes kaynanasına hak veriyordu. Söz edeli lazım olan hak değildi. Ona lazım olan Ferit'e dokunulmamasıydı. Bu olay bir başka savaşın ilanına sebep oldu ve savaş alanı Ferit'in sürüp giden hastalıklarıyla çürümüş sıska vücudu, zavallı sefil vücuduydu. Söz edil devam ederek Yavrucak artık evin içinde bucak bucak kaçıyor diyordu. Düşünün bir kere. Aa ha küçük hanımcım. Bu çocuğa insan nasıl acımadan vurur? Onun yumruk yiyecek hali mi var? Bir fiske vursanız yıkılacak. Dün cadı ne yaptı? Ne dedi bilmem ki. Galiba biraz da fazla kaçırmıştı. Onu yemeye bekliyorduk. Çocuk acıkmış ağlıyordu. Şimdi bırakmıyorlar ki onu ayrıca doyurup yatırayım. Babasıyla beraber yemeliymiş. Babasından yumruk yiyecek değil mi? Gelir gelmez ona çattı. Sus! ''Hiç, şimdi gebertirim diye üstüne yürüdü. Ben ses çıkarmamalıydım. Ben karışınca çıldırıyor. Çocuğun arkasına işte o zaman bir yumruk. Ağlamaktan söyleyemiyor. Kelimeler boğazında boğuluyordu. Ben de ağzımla eline yapıştım, ısırdım. Ellerim kilitlendi. Elimdeki elimi elini kurtaramıyordu. O zaman gece çocuğunu kucağına vererek söz edildi çıkarmışlardı. O komşulara sığınmıştı. Bugün saatlerce belirsiz bir ümitle kocasının gelip kendisini aramasını bekleyerek komşusunun evinde gecikmişti. Sonra hatırına efendi kapısı, o ikide birde gidilip gözyaşlarıyla müracaat olunan sığınak gelmişti. Ve hikayesine son vererek Suzi Dil, işte böyle küçük hanım diyordu. Suzi Dil içini dertlerini döktükten sonra artık tamamıyla kuvvetini kuvvetini kaybederek oraya ve dedenin ayaklarının dibine, çıplak tahtaların üzerine... Başını ellerinin arasına alarak yüzünü kapadı. Çaresiz, uğursuz hayatına şifa bahşedecek bir manevi sığınan, şefkatle dolu eşiğine bütün zehirlerini dökmek isteyerek taştı. Bu bir ağlamak değildi, bir inilti. Bütün varlığını sızlatan ıstırapların uzun, boğuk şikayet feryatlarıyla bir uluyuştu. Açık pencereden giren rüzgar mumun ışığını üfürüyor, bir anda yüzlerce resim şekline giren çırpınışlarla kıvırıyor. Uzanıyor. Bu zayıf ışık parçası kendisiyle oynayan rüzgarın her keyfine, her arzusuna tabi, arada bir kopmuş, sönmüş sanılırken yeni bir hayat ümidiyle tekrar canlanarak çırpınıyor. Sonra yalnız bir saniye rahat bir nefesle dinleniyor. Artık sakin, o ba sakin, bahtiyar yaşayacak sanılırken tekrar bir, ses, bir sert esinti onu evesine takıyor. Sanki bura bura kıvırıyor, uzatıyor, çeke çeke koparıyor. Asla doymayan bir kinle takip ederek işkenceler içinde sarsıyordu. Ve etrafında karanlıklar bu işkence manzarasından korkuyla titrerken, zavallı ışık parçası, rüzgarın zayıf oyuncağı, biraz ötede oluyan söz edile öykünerek, daha insafsız bir rüzgarın bu daha zayıf oyuncağına bir dert ortağı olarak ağır damlalarla yavaş yavaş ağlıyordu. Ve dedi dalgın gözlerle bu yarı karanlık odada çırpınan ışığa bakarken beyninin içinde bütün düşüncelerini müthiş bir her cümlerce döndüren bir kasırga sanki uzaklardan o demin hayalinde şekillenen harap siyah tablonun yıkık evlerinden geliyor gibi söz edilen uluşunu dinliyordu. Kendi kendisine sor, soruyordu. Bunda kabahat kimin? Bundan kim mesul diyordu? Bütün demin gözlerinin önünden geçen bütün bu nasıl bir vurgu ya? Sinir olmaya başladım artık he. Bütün Demin gözlerinin önünden geçen hayat faciaları, Veli Bey'in kızları, Ferruh'la Şekure, At tarif et. sonra Kamer, Onun zavallı saf ahmak kocası, Daha sonra ötekiler, daha bilinmeyen bedbahtlar. İşte bu sözü değil. Bunlar nasıl hüküm olunamaz, İdare edilemez bir kuvvetin kurbanları, Ne kaçınma çaresi bulunabilen, Ne tedavi yolunu keşfetmek mümkün olan hastalıklarla tutulmuş zavallılarda. Ne yapmalıydı ki? Bu böyle olmasın. Hiç, hiç, hiç. Bu kelime soğuk bir düşüşle orada yardım bekleyen, inleyen Suzy dilin başına düşüyor gibiydi. Hiç, hiç yapılacak bir şey yoktu. Veli kızları yavaş yavaş başlangıçta hissetmeyerek sonra tamam hissedince artık geri dönmek mümkün olmadığına inanarak bu sefaletin mutluluk kabul ettiklerine kendilerini de inandırmak isteyen bir tebessümle gittikçe daha da çamurların içine düşeceklerdi. şekore Ferruh için ölecekti. Sözdü dil böyle bir zaman böyle her zaman oluyacaktı. Asıl birbirini sevmek mecburiyetinde olanlar tersine tırmalaşacaklar, boğuşacaklardı. O zaman tekrar kendisini düşünüyordu. Bir saniye. O zaman tekrar kendisini düşünüyordu. Bir saniye kendisini de böyle yerlere kapanmış uluyor gördü. Kocasının sesiyle silkindi. Vedide Ve ne yapıyorsun yukarıda? Artık yerleşmişlerdi. Misafir odasını sonra düşünmeye karar verecek, evlerinin en lazım olan şeylerini tamamlamışlardı. Ömer Bey için karısından saklanmış ufak tefek borçları bile vardı. Ve dedi ara sıra ona takılıyordu. Kulaklarımın delikleri tıkanacak diyordu. Ömer Bey hiç buna çare bulurdu. Birer küçük süpürge çöpü sokarsın, tehlike kalmaz. Bir ara hala kocasının gelip kendisini arayacağını ümit eden sözü dille Sabriye kadını evde bırakacak çocuklar bırakarak çocuklar ve Andelip'le ile beraber Eren köyüne gitmişler. 3 gece misafir olmuşlardı. Bu hafta içinde onları bekliyorlardı. <gülüyor> Bugün sabahleyin bir pazar. Aşağıda odasında Sermaye ilk defa elif Bağ'dan derse başlatmıştı. Elif Bay biliyoruz. J'ye kadar pek iyi gidiyordu. Oraya gelince söz dolusu başlıyordu Ömer Bey hiç Kızım kötü söylüyorsun. Z değil. Bak dikkat et. J. Selman sıkılıyor. Babasını kızıyordu. Aman bey baba. İşte söylüyorum ya. Z. Z. O sabrını kaybetmemeye çalışarak örnek bulmak istiyordu. Eren köyünde komşumuzun ismi neydi? Hani... burgular beni deli ediyor. Hani pembe evin hanımı. <gülüyor> Pardon. Pardon. Sarma tereddütsüz cevap veriyordu. Menize. Menize değil kızım, Menize. Menize. j. Kapı çalındı. Selma daha ilk derste başlayan bu tahammül olunmaz sıkıntıdan kurtulmak için fırladı. Ömer Bey için mua muayenehanesine gelen, muayenehanesine gelen mektuplarıyla evrakını getiriyorlardı. Cuma ve pazar günleri muayenehanesini uğramamak adetiydi. <gülüyor> Selma için bu, tesadüfen özel bir lütfu oldu. Hiç olmazsa bir saat artık dersten bahsedilmeyecekti. Ömer Bey için en evvel kırmızı bir kağıt dikkatini çekti. Bir telgraf açtı ve sapsarı oldu. Bu anda odaya giren Vedide elinde kırmızı kağıtla kocasını o kadar sarı gördü ki birden bir felaketin soğuk nefesini hissederek sordu. Ne oluyorsunuz? Ne kadar sarısınız? Ömer Bey hiç, cevap olarak karısını kağıdı uzattı. Vedide bu bir... Ve Dide bu bir satırlık şeyi okuduktan sonra söylenecek şeyi araştırarak susarken araştırarak susarken o düşüncesini söyledi. Ablamın metanetinden o kadar eminim ki eğer tehlike gayet ağır olmasa bu telaşa lüzum görmeyeceğini hükmederdi. Mesel mesele yine kalptense kurtulacağını hiç ümit yok. Bu öyle canavar bir dert ki pek nadir affeder. Ve Dide dudaklarının arasından zavallı Mevdet tanım dedi. Bu mateme nasıl tahammül edecek? Vedide görüncesini bilmezdi. Onlar bütün şehirlerde dolaştıkları için İstanbul'a İstanbul senelerce süren aralarla uğrarlardı. Ömer Bey'i evlendikten sonra onları İstanbul'a çekecek bir vesile olmamıştı. Vedide'nin hatta uzaktan bile tanışıklığı pek yoktu. Ömer Bey'i eniştesiyle ablasından pek nadir fırsatlarla bahsederdi eniştesini sevmemek için haklı sebepler görmemekle beraber yalnız bu adamın eniştelik sıfatını bir gün birdenbire aile hayatının içine girerek evde babadan sonra ilk hakimiyeti gasp eden hayatta en yumuşak ve en, en yumuşak ve nazik ilk sevgiyi, kız kardeş sevgisini hemen yabancılaştıran, artık ölmüş, soğumuş bir sevgi hatırası uzaklığına getiriveren o sıfatı affederek tamamıyla sevmeyi de başaramamıştı. Biraz ablasına da kinı vardı. Tahsilini tamamladıktan sonra babasıyla annesinin hatıralarına beraber ağlamak ihtiyacı onu ablasına yöneltmişti. Küçük bir seyahat yaparak 15 gün onlarda misafir olmuştu. Bu kısa kalışı esnasında ablasını babasıyla annesinin hatırasından, kendisinden o kadar uzak ve bu adama o kadar yakın, onunla o kadar meşgul, ona o kadar kendini ve hayatını adamış görmüştü ki, bu kardeş kalbinin artık bir daha kendisine dönmeyeceğine, acı bir kanaatle hüküm vererek, asıl o zaman hayatta yalnızlığın bütün ümitsizliğiyle ve acılığıyla ciğerlerinden bir damar daha kopararak yanlarından kaçmıştı. Onların mümkün mertebe kendisiyle az kalmak, hatta 15 gün içinde bile birbirine sıkı bağlılıklarını en küçük bir aksaklıktan kıskanç bir özenle korumaya çalışmak için öyle yenemedikleri, gizleyemedikleri bir ihtiyaçları onun yanındayken, hatta onunla konuşurken ablasının ondan bir uzaklığı gözleriyle, gözlerinde uçan ruhuyla ötekine Enişte işte öyle hissedilmemesine imkan olan mı olmayan bir yakınlığı vardı ki Ömer Bey hiç hasetkin gibi bir sıkıntı acı içinde kavranmıştı. <gülüyor> Onlar da bir dederin ancak kendilerini düşünen bir benlik keşfetmişti. Onlar da bir dederin ancak kendilerini düşünen bir benlik keşfetmişti. Evlilik hayatları çocuksuz geçmişti. Birbirine o kadar yetiyorlardı ki bu verimsiz evlilikten hoşnut gibiydiler. Bitmez tükenmez bir fedakarlık, bir kendinden feragat, bir başka varlık için yaşamak, yalnız onun için nefes almak hayatı, nefes almak hayatı demek olan babalık, analık duyguları onların kalbi için keşfedilmemiş kalarak, bütün sarf edilememiş sevgi ve bağlılıkları, duyguları kendi benliklerine dönmüş, kalplerinin üzerinde etrafına taşamayarak gittikçe kabaran bir göl gibi birikerek kalmıştı. <gülüyor> onun için birbirlerine nadir yazdıkları mektuplarda bile bir yabancılık vardı. Ömer Bey de, de yalnız kendi mühitinin içinde mahsur kalmak, dışarıyla mümkün mertebe az alakası olmak tabiatı hissedilemez bir ilerleyişle içine işleyip yerleşmişti. Fakat bu dakikada karşısında vedide açık bir fikir olarak, kocasına bağlı bir eş düşüncesiyle <gülüyor> o kadının kocasını kaybetmeye nasıl tahammül edeceğini sorarken, Ömer Bey hiç birden ablasını gözleri yaşlı Gözleri yaşlarla dolu, çocuksuz, kocasız, kimsesiz, doluğun bütün acılığıyla, bütün yalnızlığıyla dol gördü. Evet dedi, zavallı kadın. Sonra hiç kimsesi de yok, yapayalnız, hayatta tek başına. Ve dedi birden atıldı. Niçin dedi, siz yok musunuz? Ben, ben onun için bir kardeş değil miyim? Bilseniz onu nasıl teselli ederiz? Aramızda nasıl tedavi ederiz? Bu o kadar kendiliğinden, bu iyi kadın kalbinden fışkırmış bir teselli ve şefkat sesiydi ki, Ömer Beyç ayağa kalktı ve karısına kadar ilerleyerek onu ellerinden tuttu. Ah benim melekler kadar iyi, melekler kadar güzel karıcığım dedi. Bilsen, bu yapmak istediğin şeyin derecesini bilsen. Bilsen ki bir evde bir başka insan, bir üçüncü kalp, bir görünce. Evet bir görünce ne ağır, ne ağır bir şeydir. Fakat sen o kadar iyi, o kadar güzel bir kalbe sahipsin. Sonrası beni o kadar seversin, o kadar seversin ki... <gülüyor> Şimdi onu çekip saçlarından, yüzünden, gözlerinden küçük küçük buğselerle öpüyor. Ona teşekkürlerini bu buğselerle ödemek istiyordu. Bir yarı ilave etti. Hem kim bilir. Belki bu matemi hazırlanmakta acele ettik. Şimdi biraz rahatlayarak tekrar yazıhanesine oturdu. Mektuplarını açmaya başladı. Küçük bir zarfı açtıktan sonra gülümsedi. Gözlerini kaldırarak tuhaf tuhaf bir manayla karısına baktı. Gülümsüyordu. Ve dedi de sordu. Ne oluyorsunuz? Rica ederim. Neden bana öyle tuhaf tuhaf bakıyorsunuz? Ömer hiç hep gülmeye devam ederek cevap verdi. Fena havadis de Sana kıskanacak bir şey daha çıktı. Veli Bey'in hanımı bir zatürreden yatıyormuş. Bekir Servet yarın sabah geçerek beni almak istiyor. Anlıyor musun? Küçük hanım var. <gülüyor> Vedida ehemmiyet vermiyor görünerek. Oh dedi. Onlar evli barktı. Çoluklu çocuklu bir adamı ne yapsınlar? İşte onların Bekir Servet Beyleri var ya. Ömer be hiç bu meselede karısını üzmek adetine uyarak kim bilir dedi. Onlar için bütün erkekler araba tutacak, elbiseler yapacak, parmaklarının o sayılamadığı yüzüklerine birer yüzük daha ilave edecek mahluklardır. Hem ondan sonra biraz da benden korkulur. Ve de birden ehemmiyet vermiyor görünmek oyununa devam ederek atıldı. Yok, pek de korkulmaz değil ya. Bu cümle Vedide'nin ağzından ruhunun öyle coşan bir samimiyetiyle taşarak çıkmıştı ki Ömer Bey için gözlerinden şaka manası silinerek endişeyle karşısına baktı. Dudaklarının arasından yalnız, tuhafsın Vedide, dedi ve oturarak hangisini alacağını kararsız ellerle hangisini alacağını kararsız ellerle yeni gelen gazetelerin, dergilerin kuşaklarını çözmeye başladı. Vedide sahiden tuhaf mıydı? Ömer Bey için kendisinde de bu korku vardı. Evliliğin sakin bağlılığıyla bütün ihtiras ve sevda emerlerine uyutabilmiş uslu bir koca sıfatının arasından arada bir öyle bir isyan anları olurdu ki bir başka Ömer hiç birden esen ateşli bir rüzgarla kanı tutuşmuş, bütün sinirleri alevler için hırslı, sarhoş, garip bir cinnetin nöbetleriyle iradesi yok edilmiş bir Ömer Bey çıkardı. Bu uslu koca sıfatının gerçekte ile bağdaşmadığına bu unsurlardan birincisinin ikincisini o hiçbir zaman kapanmaz yarayı yalnız örtmekten başka bir şey yaramayan tesiri az bir yakıdan, onu her vakit az çok sızlamaktan, az çok kanamaktan alıkoyamayan, en küçük bir pürüzle pürüz de deşmeye, nihayet o hastalıklı noktayı olanca çirkinliğiyle açık bırakmaya hazır, aciz ve faydasız bir devadan ibaret kaldığını hüküm verdirecek zayıf dakikaları olurdu. Nihayet onu sahte, aldatıcı bularak çıkarıp atacak kadar mağlup olmaktan korkardı. Gömleğine el uzatılsa da biraz açılsa o iğrenç yarı şifa bulmaz, kabul etmez haliyle görülecekti. İçin için sızlayarak göğsünü kemiren bu hastalıklı noktayı örtmek, uyuşturmak onu unutmak istiyordu. Bu iki şeyin birbiriyle hiç anlaşamayarak, biri öbürünü boğup öldürmeye her vakit fırsat arayan, bu iki unsurun son bulmayan savaşı arasında hiçbir zaman varlığına tamamıyla hükmedemeyerek, hiçbir zaman düşündüğünü yapacağından. Emin olamayarak ortaya çıkan vesilelerin esiri azgın bir selin zayıf ve dayanıksız çöp çöp parçası doğru giderken birden çılgıncasına etrafında çarpınarak batıp çıkarak fakat hep yuvarlana yuvarlana hep sürüklene sürüklene akıp gidiyordu. Mümkün müydü ki o selin dalgalarının üstünden yüzerek istikametini şaşırmayan rahat bir akışla hiç batmaksızın hiç çarpmaksızın son noktaya kadar gelebilsin. Bundan emin değildi. Göğüslerin duvar arasından gizli marazları hissedip bulmak. 1 saniye. Hiç çarpmaksızın daha kaldık 3'e. Göğüslerin duvar arasından gizli marazları hissedip bulmak sanatıyla inceleşmiş, keskinleşmiş, delici bir tahlil hissiyle kendisini tetkik ederdi. Sanki kulağını bu hastanın da türlü gizli hastalıklara Uğramış göğsüne koyarak dinlerdi. Uzavallı zavallı hastalıklı göğsünün içinde öyle hastalıklar, öyle korkunç illetler keşfediyordu ki kendi kendisinden korkuyordu. Bu hastalıklar kemirdikleri vücutlara öyle zorbalıkla hükmederek onları öyle hareketlerinden sorumlu olmayacak bir şekilde yönlendirecek ve idare edecek şeylerdi ki bütün hayatlarında kötü hayallere düşmüş görünen, görülenler artık onun gözünde az çok mahkum kendiliklerinden bir şey yapmaktan aciz, hastalıklarının derecesine göre kendilerini idare eden kuvvetin az çok iradesine tabi, ayıplanmaktan ziyade acınaca, acınacak bir sürü zavallılardı. Bu mesele onun felsefi anlayışına derin bir şüphecilik musallat olmaya başlamıştı. Bu şüphecilik asıl onda başkalarını ayıplarken, En küçük şeyleri mahkum etmekte acele ederken kendisi de tamamıyla anlamaksızın şüphesiz kendi samimiyetinin aldatışlarına kapılarak istemeksizin hükümlerinde aşırıya kaçtığını anlayarak başlamıştı. Kendi zaaf saatlerini hatırladıkça hükümlerinde çekinceler araştırmaya mecburiyet görürdü. Kendi uydurduğu hafifletici sebeplerle vicdanına karşı hasıl olan beraatını, aynı suçu başkalarına mahkum etmek zoruyetiyle takviyeye çalışan, başkalarını ayıplarken kendi... Zafi için ahlak mahkemesine tazminat ödemiş olan bir gafil olmaktan korkardı. Sonra birden kendini bundan uzak görmek ihtiyacıyla, ''Lakin madem ki ben bu zaaf saf safhalarına mağlup olmuyorum, mağlup olanlarla aramızda büyük bir fark var. İşte bütün mesele bu farktadır derdi. Asıl gafiller mağlup olup da vicdanlarına susturacak kadar kendilerini aldatanlar Şüphesiz şimdi Ferruha sorsala, sorulsaydı, o da kendini suçlu görmeyecekti. Onun da vicdanının sesini tıkayacak, kendine göre bir beraat delili vardı. Şu halde kimindi o suç ki bugün Şeküre'yi öldürüyordu? Toplumun bütün Şeküre'lerini öldüren suç kimindi? Ahlak hususunda bu felsefenin nasıl müthiş bir girdap, insanın başına döndürecek, muhakemesini kasırgalar içinde çevirecek, bakış açısını her an bir başka noktaya koyarak, her şeyi bir başka şekil ve surette gösterecek tehlikeli bir uçurum olduğunu biliyordu. Ve muhakemelerinin önünde tehlikeli bir soruyla bir uçurumun kenarına yaklaştığını hissedince cevap vermek için daha fazla gecikmek istemeyerek dönerdi. Madem ki hayat böyleydi ve böyle olmasına hiçbir şey, hiçbir kuvvet mani olamıyor, bunu böyle görmeye tahammül etmeli derdi. Hatıralarını evleninden önceye çevirdikçe zaaflarına yenildikten sonra isyan eden isyan eden kendi kendinden iğrenen Ömer Bey'i görürdü. Şu halde onda büyük bir namus mayası vardı. Sözlere, hareketlere farklı manalar yüklenmesini tahammül etmeyen, ahlak kurallarıyla hüküm vermeye, kınamaya hazır bir namus mayası. Lakin bunun yanında işte bir de bu hastalık vardı. Evet, peki pek açıklıkla hissederdi ki onun derin derin sızlayan bir yarası var. Ve arada bir bu yara öyle tahammülünü kıracak acılarla sızlardı ki onu çıldırtırdı. O zaman kendi kendisinden korkar, kendisini böyle hasta, böyle mağlup olmak için bir tesadüfe, bir zaaf dakikasına tabi görmekten utanarak hayattan kaçmak istercesine, bir, inzivaya, bir inziva ihtiyacıyla evine gelir ve Didi'ye gider, onun sıcak şefkatinin havasında manevi bir iyileşme devresi geçirirdi. O zaman şüpheciliğinin yerine bir başka felsefenin, kurtuluş ve selamet veren bir felsefenin saffet ve iffiyeti alırdı. Kendi kendine, işte insanın fazileti derdi. Tehlikeyi gördüğünüzde kaçmak, karınıza, çocuklarınıza, evinize sığınmak ve orada bu sığınağın pak ve temiz, pak ve temiz kucak, kucağında uyuyarak şifa bulmak. Tehlike küçük bir gözün sizi cezbeden mini mini bir gülümseme parıltısındadır. Bu parıltı, gülümsemenin cazip sihri altında sizi karınızla, Çocuklarınızla hayatınızın saadetiyle beraber yakacak, yotacak bir yangın saklıyor. Selamet ondan kaçmaktadır. Yetişir ki on kaçmaktadır. Yetişir ki ondan her zaman kaçabilmek mümkün olsun. Heh. Ve kaçardı. Kaç defa kaçmak için sarf ettiği kuvvetin bitkinliğiyle ezilmiş, hastalanmış bir halde, onu birkaç saat içinde, aylarca cenk etmiş kadar yorup, kıran bir çöküntüyle kaçılan şeyin mahrumiyet acısı. Ciğerlerini yorarak tedaviye muhtaç bir hasta sefaletiyle evine gelir, birden başlayan bir faaliyet ummasıyla yazı odasına kapanarak, karşısında Vedide, uzakta Selma ile Leyla'nın gürültüleri çalışırdı. Yalnız mesleki hayatında bu tehlikeden azadeydi. Hastalarının içinde onu hastalıklarından başka bir sebeple meşgul eden olmamıştı. Doktorluk sıfatı benliğinden, insanlığından ayrılarak bir manevi kimlik suretinde görünürdü. Bu Ömer Bey için yalnız hastaların ıstırabıyla inleyen, onları işkenceden kurtarmak için insan hayatının üstünde bir merhamet ve şefkat hayatıyla yaşayan bir mahkum olurdu. Onu harap eden toplum hayatıydı. Ne zaman sanatının boş saatleri onu toplum hayatına sevk etse, kendisinde o diğer Ömer Bey için bütün aşk ve sevdasıyla benliğinin her köşeninde ateşten bir kadın ihtiyacı yanan mahlukun meydana çıktığını hisseder ve bu benliğini diye, ve bu benliği diğerini öyle vahşi bir tahakkümle heveslerine mağlup etmek, nihayet taşmak isteyen bu bastırılmış sevda emelleriyle öyle bir kasırga içine atmak isterdi ki, bu mücadeleden hırpalanmış çıkardı. Yenildiği anlar da olurdu. Kendi kendine, evliliğe tam, sadaka, evliliğe tam sadakatini eleştirerek ahmak derdi. Bu evlilik madem ki onun da bu sevda ihtiyacını tatmin edemiyor, şu halde evlilik sevdadan başka bir şeydi. Onları birbirinden ayırmalıydı. İkincisinden birincisine zarar gelmemesi çaresini bulmak, namus kaygısında bir vicdanı rahatlatmak için kâfi olmalıydı. Derhal bu muhakemenin sakat taraflarını fark ederek güler. İşte derdi. Bütün fena yapanların kuralını ben de tatbiki başlıyordum. En evvel vicdanı aldatmak. Lakin eğlence alemlerinde geçirilen saatlerin insanı on o en açıklanamaz ihtiyaçların en gerçekleşmesi imkansız emellerin yakıcı temasıyla zedeleyen saatlerin nöbetlerinde nöbet lakin eğlence alemlerinde geçirilen gecelerin insanı o en açıklanamaz ihtiyaçların o gerçekleşmesi imkansız emellerin yakıcı temasıyla zedeleyen saatlerin nöbetlerine karşı ne yapmalıydı? Böyle saatlerde anlatılamaz işkenceleri olurdu. İlk önce kendisini meşgul eden birkaç şehri olurdu. Birinin çıplak omuzları, diğerinin, elbise, diğerinin elbisesi, ötekinin gözlerinde fark edilen derin bir mana Bir dördüncüsünün geçerken işitilmiş sesi Bütün bu ayrı ayrı şeyler onun ayrı ayrı bir damarını acıtarak titretirdi Birden onu alt edilemeyen bir hüzün sarardı Etraftan yağın ışıkların şaşası arasında o siyah bir adam kesilirdi O çıplak omuzlar dudaklarının önünde mermerden heykel soğukluğuyla geçecekti o yipek elbisesinin ışırtısı kulaklarında bir alay yastığı bırakarak uzaklaşacaktı. Bu efsunlu gözler esrarından bir şey söylemeden kaybolacaktı. Bu ses, demin ta ruhunu işleyen bu name ile mırıldayan ses ona yalnız mahsus olarak iki kelime söylemeyecekti. Bütün bu arkalarından titrenen, ölünen şeyler sizin için yabancıydı. Onların hepsine birden sahip olmak istediğiniz halde bir tanesine sahip olamayacaktınız. Onlar başkalarının da, her biri bir başkasının. Sonra onlar da, o başkaları da tıpkı sizin kadar aç, sizin kadar mahrum. Onların da kalplerini yoran başka çıplak omuzlar, aşırtılı etekler, hain gözler, alaycı sesler vardı. Karanlık bir gölge hüznüyle dolaşırdı. Sonra birden bir çehreye, ruhunu kavrayan bir vücuda tesadüf ederdi. Bu, onun bütün emellerini mahrumiyetini, ifade edilememiş hislerine, bir şekil alamamış rüyalarını özetleyen ve bir araya getiren bir hayal özü. Bu hayallerin etrafındakiler de gittikçe sönen bir hale olurdu. Uzaktan gözleriyle ona bakar, sanki ruhu eriyerek onda soğurulur, soğur kalbinde derin bir ümitsizlik duyar, orada birkaç saat can çekişir gibi olurdu. Bir defa büyük bir akşam eğlencesinde böyle bir çehreye tesadüf etmişti. Bu bir genç kızdı. Biraz süzülmüş simasının saz rengiyle, iri gözleriyle hafifçe açıktıran ince soluk dudaklarıyla hasta bir çiçeğe benziyordu. Sonra bu hasta haline zıt düşen öyle taşkın, öyle çocukça bir neşesi vardı ki herkesi etrafına topluyordu. Ömer Bey hiç bu neşeden garip bir üzüntü duyuyordu. Onu mahzun... Herkes tarafından ihmal edilmiş, bir köşede unutulmuş, kendisinden başka hiç kimse tarafından fark edilmemiş görmek isterdi. Bütün bu etrafındakilere izah olunamaz bir kin duyuyor. Onu eğlendirdikleri, oynattıkları için bütün bu adamları affetmiyordu. O isterdi ki onu gören yalnız kendisi olsun. Bu dans kasırgası, bu musiki tufanı, bu ışık çağlayanı içinde onunla kalabalığın arasından karşı karşıya yapayalnız ancak ikisi kalsın. Ve o herkes tarafından ihmal edilirken yalnız bir ruhun kendisi için eridiğini, süzülüp mahvolduğunu hissederek mesut olsun. O zaman bu genç kızın karşısında hayalinin bir uçma hamlesiyle bir rüya yapmıştı. Bir gece bilinmez nasıl bir tesadüfle onun yalnız onunla yalnız bulunacaktı. O kadar yalnız bulunmak istiyordu ki hatta bu gece karanlık bütün cihanı saklayan bir gece olacaktı. Onlar birbirini bile göremeyeceklerdi. Yalnız hissedeceklerdi. O Küçük, narin elleriyle Ömer Bey için başını çekecek, dizlerinin üstüne yatıracak, bu siyah gecenin sırlarla dolu sinesinden geliyor gibi hafif bir sesle, hani ya o akşam diyecekti. O kadar eğleniyor görünüyordum. Bu bir yalandı, anlıyor musunuz? Tersine pek sıkılıyordum. Bütün etraftakilerden, danstan, müzikiden, eğlenceden, her şeyden, her şeyden. Yalnız bir kişiyi görüyordum ve istiyordum ki onunla, işte böyle siyah bir gecede, her şeyden uzak, yalnız onunla beraber, onun başına dizlerimin üstüne alarak, parmaklarımla saçlarını tarayarak istiyordum ki bunu karanlıkta ona söyleyeyim. İstiyordum ki bunu onu karan bunu karanlıkta ona söyleyeyim. Sorry. Ömer Bey cevap vermeyecekti. O söylerken bu geceyi ona bahsettiğine teşekkür için yalnız dizlerini öpecekti. Bu gece bitmeyecek, hep böyle devam edecekti. O bu hayali kurarken bir dostu onu dalgınlıktan çıkardı. Ne düşünüyorsunuz? Hiç. Ah, oh, hiç. Emin misiniz? Geliniz sizin için takdim olunacak biri var. Ve bir elinden çekerek onu ona doğru yürümüştü. Ömer Bey hiç bu dakikada mümkün olsaydı geri dönecekti. Müthiş bir şey yapmak iç özelimişçesine korkuyordu. Ağzını kuruduğunu hissediyordu. Onu bir söz söylemeyecek, söyleyemeyecek. Başı dönerek oraya yığılı verecek zannetti. O Ömer Bey için birden ciddileşen bir çehreyle selamladı. Sonra etrafındakilere şuh gülüşüyle sordu. ''Niçin duruyoruz?'' ''Rica ederim.'' Dostu Ömer Bey için kullanan ''Bu vals benimdir. İster misiniz?'' ''Yarısını size vereyim.'' Beş dakika sonra yeni bir valsın girişi, girişi başlarken o Ömer Bey için kollarının arasındaydı. İkisi de ciddiydiler. Dört kelime konuşmadılar. O Ömer Bey için ''Demin düşündüklerinizi tamamıyla hissediyorum.'' ''Uzaktan diyor gibiydi.'' Birden Ömer Bey hiç onu dostuna iade etmek zamanının geldiğini hüküm verdi. Durdular. Ömer Bey hiç koşarak yaklaşan dostuna teslim ederken teşekkür etmesine vakit bırakmadan genç kız dil elini uzattı. Teşekkür ederim efendim dedi ve sonra bir saniyelik bir duraklamanın ardından ilave etti. Yine görüşürüz. O şimdi ötekinin kolları arasında o derece şahane neşeli kendisini dansın mesteden dalgalarını terk ederek böyle akıp gitmekten o kadar hoşlanmış görünüyordu ki Ömer Bey hiç acı bir inleme incinmeyle bir an içinde hakikate gerinin hakikate geri döndü. Bu genç kız ruhu ondan, onun rüyasından ne kadar ne kadar uzaktı ya Rabbi? Aralarında ne bitmez tükenmez fahrı sahaların mesafesi vardı. Yarın bu genç kız ihtimal şimdi onu kollarının arasında götürecek adama çocuklar yapacak. Birden hayatın maddiliği seviyesine düş düşer maddiliği seviyesine düşecekti. Onda bir gecenin şu yarım saatlik rüyasından hiç, hiçbir şey kalmayacaktı ve o Ömer Bey hiç onun için bir akşam eğlencesinde tesadüf olunmuş, beş dakika beraber dans edilmiş, yabancı, ilgisiz bir çehreden ibaret olacaktı. Hepsi böyleydi. Bütün o sokaklarda, bahçelerde, ötede, beride tesadüf olunan, size hayatınızın birkaç dakika en yaşatan çehreler gözlerinizle açınca bulunmayan rüyaların uçuşuyla Tespit olunamayarak, anlaşılmayarak uçup mahvolan şimşeklerdi. Sizi bir saniye parlak bir hayalin aleminde kamaştırdıktan sonra karanlıklara boğulup kaybolacaktı. O halde niçin yine görüşürüz demişti. Madem ki hayat böyleydi, madem ki bu neticesiz bir rüyadan başka bir şey olamazdı, madem ki rüyalar hep böyle kalmaya mahkumdu, tekrar görmekten, tekrar zehirlenmekten ne çıkacaktı? O hala kendisine küçük bir bakış bile yöneltmeyerek, o beş dakikalık tanışlıktan, zihninde bir gölge bile kalmamış, danstan, musikiden, bahtiyar, kah uzakta çiftlerin arasında kaybolarak kah önünden geçerek gidiyordu. Ömer Beyç hiç bunaldı. Şimdi bütün bu kalabalık onu boğan bir mengene oluyordu. Buradan kaçmak için dayanılmaz bir ihtiyaç duydu. Kendisini sokakta bulunca bu kış gecesinin buzlu havasından büyük bir ferahlık hissetti. Arabaların arasından sıyrılarak şemsiyesi kollu, koltuğunda, elleri paltosunun cebinde hiçbir yerde durmayarak fenerlerin sisli camları arasından kayarak sokağın ıslak taşları üstünde titreyen zayıf ışıkların karanlığa yakın aydınlığında böyle uzun uzun yürümekten garip bir hazla taksime kadar yürümüştü. Yalnız orada garip bir haz, yalnız orada kaldırımın kenarında bekleyen bir araba görerek karar verdi. Evet, eve gidecekti. Eve. Ancak orada bu Zehirleyen rüyalar yoktu. Ancak orada bu zehirleyen rüyalar yoktu. Ruh ve hayalinin bu ihtiyaç isyanlarından sonra kendisini Vedide'ye manevi bir ihanetle suçlu görerek ona daha çok sokulur. Onun yanında daha uzun saatler geçirmek için çareler bulur. İhanetinin affını onu daha çok sevmekte aramak isterdi. Bazen hayalinin bu ölü doğmuş şiirlerinden, bu rüya ihtiyacından başka bir şeyle ırpalanırdı. Bu vücudunun ani bir coşkunluğuydu. Bu kanını tutuşturan... Bütün sinirlerini sarsan öyle bir ateşli rüzgardı ki onu hiçbir şey düşünmeye vakit bırakmayan bir sürat ve kuvvetle çekip sürüklemek isterdi. Bu dakikalarda Ömer Bey hiç belirsiz bir hayali gaye içinde sevda ve aşk kasideleri yapan bir şair değil, yalnızlık hayatına uzaktan gelmiş bir esintiyle sarhoşlaşmış bir erkek canavar olurdu. Bu dakikalarda mücadele öyle acı, öyle mağlubiyete yakın neticelerin tehlikesindeydi ki kendisinden korkar iğrenirdi. O zaman vücudunda asabi bir rahatsızlığa ihtimal vererek kendi kendisini hayatının bütün aşk defen ruhatını eleştirel bir bakış yönelterek tahlile çalışırdı. Evliliğinden evvel hayatında aşk hemen hiçbir rol oynamamıştı. Hayatının asıl aşkı evliliğiydi ve didesiydi. Eğlencelerinde nihayet bir gece devam eden eğlencelerinde nihayet bir gece devam eden münasebetlerinde haşarı olmaktan ziyade Uslu bir genç şöhretine sahipti. Hatta bu eğlencelerden onu haftalarca tekrar etmekten alıkoyan bir nefretle çıkardı. Onda öyle bir namus oyası vardı ki hiçbir zaman kendisine en az sahip olduğu dakikalarında bile kanayan sesini yükseltmekten geri kalmazdı. Ömer Bey hiç düşünürdü. Ömer Bey hiç düşünürdü ki bu mücadelelerden birinde mağlup olsa, evlilik hayatına bir küçük ihaneti günaha koysa onun lekesi her zaman kendisini takip edecekti onu her zaman kendisiyle saadetin arasında bulacaktı. Ve isyan zamanlarında bir hasta tedavi edercesinde kendi kendisine, ''Bunlar öyle nöbet devreleri ki, geçirmek için biraz direnmek lazım.'' derdi. O zaman bir sessizlikten sonra gözlerini gazetesinden kaldırmayarak karısına sordu. ''Sahiden Vedide, eğer arzu etmiyorsan bir mazeret bildireyim.'' Onun böyle bir sözüyle Vedide'nin bütün endişeleri susardı. Birden, demin ağzından... Elimde de olmadan kaçan o cümleden o kadar utandı ki kocasının zihninde oluşan şüpheyi bir dargınlık icat ederek kovmaya çalışmak için ''Aa sizde'' dedi. Artık hiç şaka etmeyelim. Bir söz söyleme gelmiyor ki. <gülüyor> Ertesi gün sabahleyin Ömer Bey'i çalmak için uğrayan Bekir Servet, yaya olarak geçtikleri caddeden nişan taşına saparken arkadaşını birden durdurdu ve elbisesinin düğmesinden tutarak ''Sana bir şey söylesem inanır mısın?'' dedi. ''Seni onlar düşündüler.'' Ömer Bey hiç birden anlamayarak bakıyordu. O ilave etti. ''Hastanın bir başka doktora danışmaya lüzum gösterecek hiçbir şeyi yok. Nezle biraz şiddetlice. Göğsüne inmiş o kadar. İlk önce konsültasyonu, sonra seni küçük nehir ortaya attı. Eğer teklif ne bileden olsaydı anlıyor musun?'' Ömer Bey hiç gülle. ''Hayır, hiç anlamıyorum. Bekir Servet tekrar yürümeye başlayarak ''Kurnazlık ediyorsun.'' dedi. Eğer seni ne bile düşünmüş olsaydı, o zaman ben de düşünecektim. Nehir, nehir'i nerede görmüştün, görmüştün Azizim? Her yerde, Yahut hiçbir yerde. Veli Bey'in kızlarını herkes ne kadar tanırsa, ben de o kadar tanırım. Hem pek çok şaşarım ki Neyhir Hanım beni düşünmüş olsun. Bekir Servet hep alay eden haliyle cevap verdi. Ben hiç şaşmam. Ben olsa olsa küçüğün zevkini gösterir. Ömer Bey hiç hoş bulmadığı bir bu konuşmayı keskince bir karşılıklı bitirmek istedi. Zevk meselesinde ablasından pek geri kalmamış zannederim. Bekir Servet, Ömer, Ömer Bekir Servet, Ömer Bey için en eski mektep arkadaşlarından da. Tamamıyla bütün halak ile bir mahalle çocuğu olmak olan. Mahalle çocuğu olan Bekir Servet, sokakların çamurlarında yetişmiş bir bitki, bir bitki kirliliğiyle büyümüş gitmiş, yapraklarının çamurlarından tamamıyla temizlenememişti. Cami avlularında, virane köşelerinde bir, bir dir birle, uzun eşekle başlayan mektep kaçkınları, yavaş yavaş Acem Şekerci'nin tablasına yahut mahalle mescidinin müezzin odasına kitaplar emanet bırakılarak, Aksaray'dan tutulmuş beygirle sur dışında gezmelere yahut kum kapının Kumkapı'dan kiralanan bir sandal ile açıkları doğru seyahatlere kadar varmıştı. Sur dışı. İstanbul'un tarihi yarımada surları, surları dışı. Surlar Marmara kıyısında kuleden başlayıp Haliç kıyısında Hayvansaray'a kadar uzanır. Eskiden Bizans döneminden kalma bu kara surları dışında servilerle dolu mezarlıklar uzanıp giderdi. Daha ötelerde bazı mesireler vardı. 1960'lara kadar surlar dışında herhangi bir yerleşme, yapılaşma yoktu. Ne diyorsun ya? <gülüyor> Bütün arkadaşları arasında onun ayırt edici bir özelliği vardı. Hepsinden küçük olmakla beraber, hepsine hakim olmak. Ona Pitch Bekir derlerdi. Loçkan bunun özrünü... Bir dakika. Bunun özrünü en sonunda dileyecektim ama... Aslında bu tabirleri dile getirmeyi sevmiyor, sevmiyorum, sevmiyorum. Kitapta geçiyor zaten o yüzden itiniyorum. Özür dilerim. Şimdi devam ediyorum. Derlerdi. Onun bilinmez nasıl onun bilinmez nasıl insanı cezbeden bir sözünü geçirme gücü vardı. Karşı konulmaz hakimiyetine mağlup olan bütün arkadaşları Mahallede hep birer ünvan taşıyan o ateş göz Osmanlar, milya asanlar, yengeç Süleymanlar, uğur kızmaz cemiller, Piçbeker'in zihninde doğan bütün fikirleri birer oyun zihninde doğan bütün fikirlerin birer oyuncaklarıydı. <gülüyor> Onun öyle bir kısa, küçük, cılız kara hali vardı ki ve kıpırdaklığı, çevikliği, muzipliği, bir sinsi haşarılığı o küçük görünüşüne öyle bir mana ilave ederdi ki en evvel evde babasıyla annesinden başlayan bu ünvan evin pencerelerinden sokağa taşmış, bütün çocukların ağzına düşmüş. Mahallebeciden aktara, postacısından mektebe kadar yayılarak herkes tarafından Bekir'in bir resmi gibi Bekir'in bir resmi gibi kabul olmuştu. Bekir denilince bu ismin hayalde uyandırdığı şekil belirsiz kalırdı. İmam Efendi gözünü kapayarak mahallenin kayda geçmiş isimlerinde Bekir ismine bağlı olan Sima'yı hatırasında uzun uzun aramaya başlardı. Sonra ilave ederlerdi. Piçbekir. O zaman imam efendi artık aramaya lüzum görmeyerek gözlerini açar. Şöyle söylesenize Piçbekir. Eee yine ne yapmış? derdi. Bu isimle Sima tamam olurdu. İmam efendiye arkasından dilini çıkaran, mektepte falakalın altından kalkarak bir gözünü kırparak arkadaşlarına sıratan... Vur kızın Cemil'in iki küreği arasında yumruğu yapıştırdıktan sonra birden dönerek duvardaki örümceği seyrediyormuşçasına kendi halinde duran, <gülüyor> önündeki çocuğun kulağına süpürge çöpünü soktuktan sonra gözlerini kapayarak me olmuş bir halde tatlı tatlı ensesini kaşıyan Bekir, ancak piç Bekir denince hayalde canlanırdı. Ondan herkes şikayete vesile bulmakla beraber haz ederdi. Tuhaf bir kelime ile herkes, herkesin mizacına göre bulunmuş bir maskaralıkla bütün tanıyanların dostu olurdu. Mahallede hiddetiyle meşhur olan İmam Efendi'yi bile yumuşatmıştı. Bir gün mescidin duvarından bir parça sıva düşürmüş olmak suçlamasıyla imam Efendi'nin huzuruna çağrılmıştı. Hiddetinden köpürerek İmam Efendi sormuştu. Mescidin sıvasından ne? sıvasından ne istedin bakalım? O tam bir ciddiyetle aldırmadan cevap vermişti. Lazımdı da onun için de İmam Efendi. Sonra izah etmişti. Bizim komşu hanıma aktarın karısına götürecektim. Biraz kendisini düzgün yapsın diye. Düzgün. Aa. Eskiden kadınların ciltlerinin gerin, güzel ve taze görünmesi için yüzlerine sürdükleri yarı sıvı ve veya boyalı krem. Bir çeşit fondöten. Parmak kalınlığıyla düzgün... Parmak kalınlığında düzgünlüğüyle beraber kara Ayşe ünvanından kurtulamayan Aktar'ın karası mahallenin en büyük rezaletiydi. İmam, i̇mam Efendi pek hoşuna giden bu şakaya o kadar gülmüştü ki suçluyu haddini bildirmeye kuvveti kalmamıştı. Yine aynı mesele için uzaktan uzağa Bekir'in şakası kulağına çalınan Ata Aktar onu dükkanın önünden geçerken kıstırarak kulağına yakalamıştı. ''Sıvayı kime götürecektin kime?'' ''Hele bir daha söyle'' diye kulağını çekiyordu. Bekir hiç sesini çıkarmıyor, bir şikayet sesi yükseltmiyordu. Aktar'la barışmaya ihtiyacı vardı. Ramazan yakındı. Ondan veresiye hayal takımı alacaktı. Karagöz oynatmak için gerekli malzemeyi içeren takım. Aktar bu kulağı çekti, çekti, bıraktı. O zaman Bekir hemen başını çevirerek diğer kulağını uzattı. Bunu da kuzum sevabına ölmüşlerin canı için diyordu. Biri uzun biri kısa kalmasın. Annesi ona kızınca beddualara başlardı. Gözünün kör olsun inşallah. Başka bir başka bir şeycikler dilemem Rabbim'den. İlahi boyun devresine mi? Seni teneşürlerde göreyim. Ne demekse? Başının üstünden bu lanetler yağarken Bekir uzaklarda dolaşırdı. Sağanağın geçmesini beklerdi. Sonra 5-10 dakika arasın. Sonra 5-10 dakika arasını soğutarak yavaşça sokulurdu ba başını. Konurdu başını. ''Git, istemem ulan!'' diye bağıran annesinin dizine kor, yaltaklanır. ''Ben ölürsem sen ne yaparsın sonra?'' derdi. ''Ben senin tekne kazıntın değil miyim?'' ''Ben senin dert ortağın, karamaşan, çöpten minaran, cincin böceğin değil miyim?'' ''Ben ölürsem sonra o herif seni ne yapar?'' Kadın içlenir de. Hele bu herif meselesinde büsbütün mağlup olurdu. ''Ah evet.'' kendisinin dert ortaydı. Babasından o herif bütün çekir o herif bütün çekecekleri hep bu cincin böceğin hatarı için değil miydi? Gözleri yaşarmaya başlardı. O zaman Bekir fırlar, ayağa kalkar. Bas 20'li derdi ve A5 paralar yok. Bende 20'lik ne gezer itirazına karşı. Sonra karışmam diye ilave ederdi. Ana duası bu. Belki kabul olunu ver verir de ölürse mahirette iki ilim yakandadır. <gülüyor> Bunu o kadar tuhaf yapardı ki, karı yarı gülerek, yarı ağlayarak, bu belki doğası kabul olunup da ölü verecek çocuğun korsağını bir parça tavuk göğsü indirecek olan yirmiliyi basardı. O zaman Bekir parmaklarını şakırdatarak ve bir havaya uydurarak neşesinden çıldırmış, nameli bir biçimde söylerdi. Mangizle mangiz, mangiz. Man Sokak kapısından çıkarken sokakta kadın onun nameli sesini dinler. Mangiz de mangiz de mangiz. Paralar yani. Ve dudaklarının arasından 10 dakika evvel edilen duaları düzeltmek ihtiyacıyla mırıldanırdı. Allah'ın birliğine emanet. Ahır Kapı Mektebi'ne Bekir Servet ismiyle gelirdi. Buraya gelirken başka bir isim daha bularak o eski mümanının tekrar yakıştırılmasına imkan bırakmamayı lüzum görmüştü. Fakat bu boş bir tedbir oldu. Bir gün kendiliğinden yeniden yayılarak değil ancak ona yakıştığı, Onun görünüşüne, haline, tabiatına bir kalıp kadar uygun geldiği için o ünvan yine meydana çıktı. Dershanelerin havasında Piç Bekir ismi uçtu ve herkes kendisi bundan o kadar memnun oldu ki artık Bekir Servet ismi onda yalnız resmi dolabından Çıkarılar, çıkarılarak süpürülüp ütülendikten sonra bir iki saat takılacak bir elbise gibi yabancı kaldı. <gülüyor> Yeni isminin sürü, süsüne uygun bir ağır başlık taslarken asıl ünvanı meydana çıktıktan sonra kendisini asıl kimliği, o her vakit alaycığı, neşeli, ahlaksızlıklarıyla beraber hoşa giden mahalle çocukluğuyla göstermekten çekinmemişti ve bir kere bu haliyle tanınınca bütün arkadaşlarını etrafında toplayan bir merkez noktası oldu. Yapılacak eğlenceler hep onun zihninden çıkar ve o eğlencelerin ruhu olurdu. Kötü şeyleri yaratılıştan gelen bir eğilimle bu eğlencelerin ancak kulaktan kulağa fısıltılarla anlatılabilen çeşitlerinden de düzenlenirdi, düzenlerdi. En büyük mahareti bir namus isyanıyla bu eğlencelere katılmak istemeyenleri hele Ömer Bey hiç'i ikna etmekte görülürdü. Onu bir köşeye sıkıştırır, yarı çıkışarak, yarı güldürerek aval sende. Hep böyle miskin miskin oturur diye başlar, sonra ikna edilmek istenen şeyin lehine hizmet edecek delilleri en gülünç tavırla sıralardı. Ömer Bey için nihayet o kadar güldürürdü ki, onun başıyla olmaz diyen zayıf direncini büsbütün sarsan bir vaziyetle artık hiçbir mahsur kalmadı. Der ve sanki onun kabul etmesine karşı birden, kabul etmesine karşı birden bir takdir hissinin coşmasıyla iki eliyle Ömer Bey için elini yakalayıp olanca kuvvetiyle sarsarak ilave ederdi. Adam, sen göründüğün kadar hımbıl değilsin. Yavaşım var. Yavaş Ömer Beyci o kadar etki etkisi altına almıştı ki onun saf kanına karışmış kötü bir şey gibi yayılarak damarlarında dolaşırdı ve Ömer Beyci onu kötü bir şey nasıl sevilirse triyakilik gibi ihtiyaçla severdi. Mektepten çıktıktan sonra hayatları ayrılmıştı. Bekir Servet taşrada bir köşecikte, Guraba hastanesinde asistan oldu. Ömer Beyci Avrupa'dan dönüşünde onu İstanbul'da buldu. Tek gözüyle Tek gözlüğüyle, Macar usulünde kıvrılmış bıyıklarıyla, kül rengi eldivenleriyle, beraber tutulmuş bir deste tıbbi dergiyle bu mahalle çocuğuna tesadüf edince şaşırmıştı. O, ilk önce bu eski arkadaşı ciddiyetle, hatta biraz soğuk kabul etmişti. Nihayet İstanbul'da yerleştim demişti. Oh, büyük başarı. Bütün gün iki saat boş vaktim yok. Sonra eski ilişkilere sadık kalan ve faydalı olmaktan çekinmeyen bir dost sıfatıyla ilave etmişti. Azizim, başlangıçlar vakit zordur. İtimat et ki, tecrübelerimle, tecrübelerimle sana yardımı her fırsatta hazırım. Ah, böyle soğuk başlayan yeni ilişki birbiri ardına gelen tesadüflerle, tazelene tazelene bulutlardan sıyrılarak parlaklık kazanan, uzak hatıralar gibi tekrar kuvvet ve yakınlık bulan bir dostluğa varmıştı. Bekir Saravit'in Beyoğlu'nun yan sokaklarından birinde bir odası vardı ve Ömer Beyiçi ilk tesadüfünde bütün gün iki boş saati olamadığından şikayet eden bu adamın Taksim Bahçesinde, Taksim Gezi Parkı'nın arkasında bugünkü Ceylan Intercontinental otelinin bulunduğu yerdeydi. 1870'li yıllarda inşa edilen Haliç'i, Boğazı ve Marmara'ya gören bahçe yürüyüş yolları, bahçede yürüyüş yolları, yiyecek ve içecek bulunabilecek yerler. Orkestralar, orkestraların çaldığı ve dans edilen Ahşap yapılar yer almaktaydı <gülüyor> Taksim bahçesinde Tepe başında Bütün eğlenilen ve özellikle kadın görülen Yerlerde geçirilecek uzun zamanları oluyordu Beşiktaş'a inmek için çoğu zaman Beyolundan geçer Ömer Bey hiç ona sık sık tesadüf eder Ve yarım saatini onun yeni bir Başarısına dair bir hikayesini dinlemekle geçirirdi <gülüyor> Bu mevsim başlangıcında bir gün yolunda bir yerde otururlarken Bekir Servet birden kalkmış ve ona afedersiniz azizim'' demişti. ''Kaçıyorum.'' Bir dakika evvel Veli Bey'in kızları geçmiştiler. Tekrar bir tesadüf... Tekrar bir tesadüflerinde Ömer Bey hiç sordu. ''O gün kimi takip ediyordun?'' Bekir Servet birden itiraf etmemişti. Fakat sonra arkadaşının artık merak etmemesinden sıkılarak kendi anlattı. İlk gün varsayımlara imkan bırakmayacak bir şekilde başladı. ''Sadece aile doktoruyum, anlıyor musun?'' diyordu. ''Onlar hiç sandıkları gibi değiller. Yakından tanısan şaşırırsın. Hakikati, hakikati söylentiyle o kadar zıt göreceksin ki.'' Bir diğer defa bu söylediklerini unutarak ''Mesudum, Mesudum'' demişti. ''Hayatımın en büyük sevdası. Ne bile benim için çıldırıyor. Bereket versin, bir parça uslu davranıyorum. Öyle olmasa?'' Ömer Beyç sözünü keserek evlilik muhakkak demişti. Bekir Servet Bekir servet dünyada her şeye ihtimal verirdi. Yalnız bunu mümkün bulmuyordu. Evlilik hiçbir zaman dedi. Her şey yalnız her şey yalnız o değil. Evlenmek için az çok sana benzemeliler. Sen tam ektepten beri bir parça nasıl diyeyim? Ömer Beyç gülerek bu bulunamayan tabirin zorluğundan arkadaşını kurtarmıştı. Hımbılcaydım. Sehiri Hanımın yanında ince bir başörtüsüyle omuzlarına gelişi güzel atılmış zarif bir yeldirmeyle ile kadınların başörtüsüyle birlikte kullandıkları kolları ve bedeni bol hafif üstlük girişi güzel atılmış zarif bir yeldirmeyle ile yalnız ne bile vardı. Ömer Bey hiç sabırla Bekir Servet'in lüzumlu gördüğü bir gevezelik de hasta hakkında fikirlerini dinledikten ve muayenesine. Bitirdikten sonra yeşil gözlerinin içinde kendisini yine güzel göstermek isteyen bir kadın tebessümüyle bakan Sahire Hanıma, tebessümüyle bakan Sahire Hanıma, nezeniz şiddetini kaybetmiş diyordu, Ar diyordu. Arkadaşımın tedavisinde tamamıyla katılıyorum. Öksürüklere gelince, onlar için şikayetçi değil. Memnun olmalısınız. Öksürmek kadar göğüsü ayıklama hizmet eden bir ilaç olamaz. Hatta şikayetlerinizi dinlemeyerek Bekir Servet Bey şuruplarınızda sizi öksürtecek şeyler koyarak hilekarlık ediyor. Sahire Hanım o zaman kızına hitap etti. Gördün mü Nebile? Ben demiyor muydum? Bu şuruptan kullandıkça biz bütün öksürüklerin kabarıyor. Teşekkür ederim beyefendi, haber verdiğinize. Bundan sonra Nebile bana şurup içirebilirse. Nebile, Nebile ilk defa Ömer Bey için doğrudan doğruya söz söyledi. Bilmezsiniz efendim. Annem ne kadar çocukluk ediyor. Bir kaşık şurup içilinceye kadar saatlerce rica etmek gerekiyor ince ve nameli bir sesi vardı ki bu cümleyi söylerken çocukça bir sızlanma manasıyla titriyordu. Ömer Bey hiç ona yalnız bir birkaç Ömer Bey hiç ona yalnız bu birkaç kelimenin telaffuzu müddetince baktı. Yeşille sarıdan hangisine daha yakın olduğunda tereddüt edilir gözlerinin sesindeki nameli sızlanmayı tamamlayan hüzünlü ve sıcak bir bakışı vardı ki biraz süzgün kapaklarının arasından kadifelenerek kayıyor. Ve esrik bir duraklama ile yönünü değiştirmekte gecikiyordu. Kanatları gayet titrek, ince burnunun uçuk pembe dudaklarının yoğun bir süt mavi yoğun bir süt mavimsilikleriyle donuk beyaz cildinin arasında bu rengi kestirilemeyen gözlerin renk dalgalarının bir parıltı uçuyor, renk dalgalarından bir parıltı uçuyor ve onu ve onu gece bir kibrit ışığıyla görünmüş bir simaya benzetiyordu. Ömer Bey hiç daha cevap vermeden o annesinin yatağının yanında saate baktı ve birden şu çocukça bir telaşla dantelalarının dantelalarının arasında bileklerini açık bırakan bir vaziyette kollarını kaldırdı. Aa dedi. Tam 10 dakika geçirdik. Akarcasına bir yürüyüşle Ömer Bey için yanından geçti. Yatağın yanında Masaya kadar gitti arkasına bakmayarak gitti arkasına bakmayarak. Bekir Efendi bana yardım eder misiniz dedi. Ben kaşığı tutayım siz şişeyi alın. Sahiri Hanım yatağından bu kız beni şuruplarla harap edecek diyor. Bekir Servet tek gözünü takmış omzun nebirliğinin omzuna hafif bir temasla şurabı şişenin şekerlenmiş ağzından akıtmaya çalışıyordu. Ömer Bey'iç onları arkalarından yan yana omuz omuza görüyordu ve öyle zannediyordu ki Bekir servet dudaklarının arasından Nebile'ye bir şeyler söylüyor. Nebile onu, onu dinlemeye dinlemiyor görünerek başını çevirmeksizin Ömer Beyçi söylemeye devam ediyordu. Göreceksiniz ya sizin yanınızda hiç karşı koymayacak, uslu çocuk olacak, annesinin her sözünü dinleyen bir çocuk. Siz bilir misiniz ben annemin annesiyim değil mi anne? Sahiri Hanım kaşığı görünce dudaklarını büzdü. Zorla akıtılacakmışçasına ağzına sıkıyor, başını çevirerek ve asabi bir gülüşle sarsılarak elini sallıyor. ''Götür, istemem.'' demek istiyordu. <gülüyor> o zaman bir koluyla yeldirmesinin bollukları içinde, bütün ince ve uzun endamının dalgalı ahengini gösteren bir yaslanışla annesinin başını kucakladı. Eliyle dökülmesin diye uzaktan kaşığı muhafaza ediyordu. O zaman... Böyle gözleri annesinin tuhaflığını göstermek isteyen bir tebessümle Ömer Beyç'e sesi bir çocuk aldatan yaltaklıklarla dolu yalvardı. Oh benim mini, mini mini, söz dinleyen çocuğum, annesinin o güzel hatırından hatırından çıkamaz. İşte şimdi ağzını açacak. Ne bile, bu küçük komedi sahnesini öyle tabii bir sanatla oynuyor ve bu çocuğunu aldatmak isteyen. Anne oyunu ona o kadar yaraşıyordu ki Ömer Beyç dalgın dudaklarında bir tebessümle onu seyrediyordu. Nihayet şurubu içirdikten sonra bu yavan şeyin tesirini unutmak istiyormuşçasına hasta gözlerini kapayarak başını yastığına salıverdi. Nebile kaşığı el bezine silerek yerine koymakla meşguldü. Ömer Bey'i burada daha fazla kalmamak gerektiğine karar verdi ve Bekir servete gözleriyle gidelim dedi. Bekir Servet onayladığını ima etmek isteyerek bir iskemleminin üzerinde duran eldivenlerini aldı. Ömer Bey hiç izin isteyen bir vaziyetle ayakta bekliyordu. O zaman Bekir Servet arkasını Ömer Bey'i çevirerek Nebile'ye yaklaştı ve yavaş bir sesle bir şey söyledi. Ömer Bey için kendisine bakan gözlerinden sıkılmayarak aksine Bekir, Ce Bekir Servet'e cevap verirken gözleri onun gözlerinde Nebile şuh bir kahkaha aldı verdi. Tamam dedi. Kadın altı ay sonra beni dahi ırtısın. ''Oğluna başka bir kız arasın.'' ''Ne iyi bir evlilik olurdu.'' Sonra birden Bekir Servet'i bırakarak gideceklerini henüz fark etmişçesine Ömer Bey içe koştu. ''Gidiyor musunuz efendim?'' dedi. ''Bilsiniz beni ne kadar rahatlattınız.'' Bekir Servet Bey'i ''Ne yalan söyleyeyim, bir parça beni aldatıyor'' zannediyordum. Sonra birden bakışlarına rica ilave etti. ''Tekrar lütuf buyurursunuz, değil mi efendim?'' Ömer Bey hiç buradan kaçmak ve bir daha gelmemek istiyordu. Nasıl bir bağ hissetmek sizin bir dakika evvel onu Bekir Servet'le o derece gizli kapaklı öyle görüşüyor görmekten tıpkı bir gece kendisini bir eğlenceden kaçıran sıkıntıya benzer bir şey duymuştu. Karşılık verdi. Zannetmem ki ihtiyaç hasıl olsun. Fakat Bekir Servet Bey'i lüzum görecek olursa <gülüyor> hasta dalmış görünüyordu. Nebile'yi selamladılar. Bekir Servet önden yürüyordu. Geçerken kapının cicim perdeleri sallandı. Eni dar parçaların uzunlamasında birbirine dikilmesiyle birkaç kanattan oluşan üzeri işlemeli ince kilim. <gülüyor> Bekir Servet birden duraklayarak perdenin iki kanadı, kanadı arasında görünen kıvırcık saçlı bir başa. Vay siz orada mıydınız dedi. Ben de düşünüyordum. Bu baş tıpkı demin Nebile'nin bakışıyla... Servet bey e cevap... Bu baş tıpkı demin Nebile'nin bakışıyla... Servet ve cevap verirken Ömer Bey'e bakarak gözlerinde burada keşfedilmekten doğan çocukça bir sevinç dalgasıyla vücudunun başından aşağısını perdelerin içinde sıkı sıkı saklayarak cevap verdi. Oh deminden beri burada dinliyordum. Bekir Servet Ömer Bey'e döndü ve eliyle bir çocuk başını andıran bu kıvırcık saçlı gözleri gülümseyen başı göstererek size takdim ederim dedi. Dünyanın en çok konuşan, en çok gülen ve insana en çabuk darılan bu küçük hanımı. 18 yaşında diyorlar. Fakat ben inanmıyorum. 8'den fazla olmadığına yemin ederim. <gülüyor> Ömer Bey hiç yalnız ufak bir selam verdi. Baş bunu gülümse... <gülüyor> Pardon. Ömer Bey hiç yalnız ufak bir selam verdi. Baş bunu gülerek karşıladıktan sonra birden perdenin arkasından çekildi. Onlar geçtiler. Sokaktı bir müddet ikisinin arasında bir kelime konuşulmadı. Sonra birden Ömer Bey hiç sordu. Çıkarken Nebili Hanıma bir şey bah bahsetmiştin. Bir şeyden bahsetmiştin. Zannederim bir evlenme meselesine dairdi. Bekir Sarıbet hayretle, anladım bazı dedi. Sen nereden geliyorsun? Rica ederim. İki aydan beri İstanbul'da bundan başka bir şeyden bahsedilmiyor. Talat Bey'in annesi gelinini nihayet başından attıktan sonra oğluna nebileyi almak istiyor. Merve için bu o kadar inanılmaz bir şeydi ki durarak ciddi söyleyip söylemediğini anlamak için Bekir Servet'e baktı. Evet Loşka. Saat epey geç oldu. Bakayım. Wow. Üçe geliyor neredeyse. Şimdilik. Elveda. Kalanını sonradan devam edeceğim. Kimse bana ulaşmaya da çalışmadı. Haa da arada bir dışarı çıktığım için çok göze batmıyor. Seni seviyorum Loçka. Hoşça kal.